Günaydın. Haftanın sonunda yepyeni haberlerle yine sizlerleyiz. İlk haberimiz için Mersin'den Nazmiye Akkaya'ya kulak veriyoruz. Nazmiye, kamu denetçiliği kurumundan merkezi atamanın Nisan'a alınmasını ve en az 40 bin kontenjan açılmasını talep ediyor. Nazmiye diyor ki... Biz KPSS'ye girmiş 3,5 milyon memur adayının sesini duyurmak ve bu 3,5 milyon insana yapılan haksızlığı, adaletsizliği gündeme getirmek istiyoruz. Kasım ayında yapılan merkezi atamayla 3,5 milyon adaya verilen 5067 kadro neredeyse yok hükmündedir. Kasım atamasında yaşadığımız hayal kırıklığını atamanın Nisan'a alınmasıyla umutlarımızı yaşartmıştır. Fakat 3,5 milyon insanla dalga geçercesine tekrar Haziran'a ötelenmesi Umudumuzu kırmaya yetmiştir. İstediğimiz yalnızca iki şey var. KPSS 2015 bir merkezi yatamasını tekrar Nisan ayına çekin ve en az 40 bin kadro açın diyor Nazmiye bu kampanyasında. Sırada bir boya firmasına yönelik başlatılan bir kampanya var. Kampanyacının talebi şu sözlerle ifade edilmiş. Hayattan rengi alın geriye ne kalır ki ifadesi. Reklamlardan kaldırılsın. Görme engelli kişilere boşuna yaşıyorsunuz mesajı verebileceğinden rencide edicidir diyor kampanyacı burada. Adana'dan bir haberle devam ediyoruz. Şimdi de muhatabı Adana Seyhan Büyükşehir Belediyesi olan kampanya Esra Ateş tarafından başlatılmış. Adana baraj kenarındaki fayton hizmetinin kaldırılmasını talep eden Esra diyor ki Adana'da baraj yolunda yeni başlayan fayton uygulamasından Hayvanseverler olarak rahatsızlık ve endişe duyuyoruz. Yaz kapıda, Adana'da yaklaşık 40 santigrat derece şiddetli sıcaktı, çelimsiz bakımsız bu canlıların vücutlarına yüklenen insan ağırlığı ve yüksek haperlerden çıkan ses yüzünden defalarca gidip gelerek halsiz düşecekleri ve muhakkak telef olup can verecekleri aşikardır. Yaratılanı sev yaradandan ötürü düşüncesiyle el ele verelim ve bu gereksiz uygulama tamamen Ortadan kalksın bu canlara sahip çıkalım. Bu çağ dışı acımasız uygulamanın tamamen ülkemizde ve Adana'dan kaldırılmasını, hayvanların sağlığının ve hayatının koruma altına alınmasını, İstanbul Adalar Fayton Turizmi Vakkasının bir benzerinin de Adana'da yaşanmasını istemiyoruz, diyor Esra. Sırada Göl Marmara Gölü için başlatılan bir haber var. Muhatapları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü olan kampanya, Mürvet Şahin tarafından başlatılmış. Mürvet talebine Göl Marmara Hacıveliler köyü sınırları içerisinde açılmasına izin verilen Mermer ocağının izninin iptal edilmesini, çevre ve orman dengesinin bozulmasının önlenmesini istiyoruz sözleriyle dile getiriyor. Diyor ki mermer tozları doğayı kirletmekte ve Göl Marmara Gölü için kirletici atıklara neden olmaktadır. Yakınında bulunan Hacı Veliler köylülerinin temiz hava almalarına yetiştirdikleri ürünlerin mermer tozlarından etkilenmesinin önlenmesini talep ediyoruz. Bu kampanyayı Göl Marmara'da çalıştığım yılların hatırına güzel insanların zarar görmemesi adına başlatıyorum diyor mürvet ve sıradaki haberimiz için İstanbul Üsküdar'dayız. Özgür Gökçe, Üsküdar Belediye Başkanlığı'na seslenmiş, talebini yapma bebek parkına dokunmayın sözleriyle dile getiriyor Özgür. Şöyle devam ediyor. Mahallede yaşayanların huzuru için, park sorunu için, güvenliği için, küçük çocukların oynayacağı bir alan için, gürültü ve görüntü kirliliği için, insanların rahat dolaşacağı bir parkı olması için, para vererek spor yapmamak için, sosyal bir sorumluluk olan her insanın spor yapmasını sağlamak için parka dokunmayın. 11 Mart çarşamba günü Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ile yapılan görüşme sonucunda Yapma Bebek sokakta bulunan parkın yıkılarak yerine lokal halı saha ve antrenman sahası yapılacağı bilgisi alınmıştır. Üsküdar'ın en güzel parklarından bir tanesi talan edilecektir. Park en küçüğümüzden emekli anne babalarımıza kadar fayda sağlamaktayken bu proje kime yarar sağlayacak? Toplanan binlerce imzanın başkanı sunulması yetmemiş, kendisine gelen mahalle sakinlerine dava açma hakkımızı kullanın şeklinde davranmıştır. Park mahallemiz için çok şey ifade ediyor. Gençlerin gelişimi, spor faaliyeti, çocuklar için oyun alanı, emeklilerimiz için yürüme ve temiz hava yeşil alan bu proje tüm imkanları mahallenin elinden almaktadır. Parkı kullanmak için para ödeyeceğiz. Çocuklarımızı götüreceğimiz park olmayacak. Gece yarılarına kadar tüm gün süren maçlar da işin cabası. Sayın Hilmi Türkmen'i bu kararından vazgeçmeye çağırıyoruz diyor. Özgür bu kampanyasında kamusal alanın bir kez daha özel girişimler için Ele alındığını görüyoruz. Sırada kıdem tazminatı ile ilgili bir haberimiz var. Hüseyin Oğuz Akyüz kıdem tazminatına dokunmamasını talep ediyor. Muhatapları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Başbakanlık olan kampanyasında Hüseyin şöyle demiş. Kıdem tazminatı fonuna neden karşıyız? Çünkü işten çıkarmalar kolaylaşacak. Fona devirle patronlar işçi çıkardığında toplu bir ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Böylelikle istedikleri zaman işçi kıyımı ve giriş çıkış yapabilecekler. Kıdem tazminat almak imkansız olacak. Şu an tazminatımızı işten atıldığımızda askerlikte kadınlar evlendiğinde 15 yıl sigorta ve 3600 gün prim ödediğimizde emeklilikte alabiliyoruz. Fon sistemiyle ise ödemeler emeklilikte ya da ev almak şartıyla 10 yıl prim ödendiğinde belli bir kısmı yapılacak. Tazminat miktarı azalacak. Fona devir durumunda alınacak tazminat miktarı neredeyse yarı yarıya düşüyor. Yeni düzenlemede 30 günlük sürenin 15 güne düşürülmesi planlanıyor. Fon ne işe yarayacak? İşsizlik fonu ve diğer fonların başına ne geldiyse bu fonun başına da o gelecek. Çocuklarımızın geleceği tehlikede tepkimizi yumuşatmak için kazanılmış haklara dokunulmayacak deniliyor. Yani emeklilik sisteminde yapıldığı gibi çocuklarımızın kölece çalışmasının altına imza atmamız isteniyor. Bu yüzden kıdem tazminatı hakkı bıçağın kemiğe dayandığı noktadır. Kıdem tazminatı yalnızca çalışan işçi değil, o emek için geçinen işçi ailesinin de ilgilendiren bir müessesidir. Ödemesi sonrası ya bırakılmış ücretin parçasıdır. Geleceğimizin umudu ve güvencesidir diyor Hüseyin bu kampanyasında. Ve günün son haberi diyaliz merkezleriyle ilgili. Selcan Çam tarafından başlatılan kampanyanın muhatapları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık. Talebini diyaliz merkezleri çoğaltılsın, böbrek nakli yaygınlaşsın, sevdiklerimiz ölmesin. Diyaliz merkezlerinin sayıca az olduğu illerimizde bu sayının artmasını istiyoruz sözleriyle dile getiren Selcan şöyle devam etmiş. Eminim çevresinde böbrek yetmezliği olan ve dialize mahkum onlarca tanıdığı ailesi ve yakını olan insan vardır. Çok üzücüdür ki çoğu zaman böbrek nakli olmadığı için kaybedilen eşler, çocuklar, anneler vardır. Türkiye'de bazı illerimizde dializ merkezinin azlığı ise çok üzücüdür ve ulaşım sıkıntısı yaşayan insanlar var. Bu sebepten dolayı yetkili kişilerin sesimizi duymasını istiyoruz bir hayat kurtarmaktan daha güzel ne olabilir ki? Haydi bir böbrek bir hayattır. Bizi yalnız bırakmayın. desteğinize ihtiyacımız var. Unutmayın hepimiz bir gün böbrek hastası olabiliriz diyor Selcan. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. İyi hafta sonları diliyorum ve haftaya pazartesi yine sabah 7:50'de buluşmak üzere. Esen kalın.